Gerdanlık Hazreti Ayşe radiyallahu anha ve Ümmü Seleme radiyallahu anha bu seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eşlik ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamansız yola çıkma emri verdiği yerden birkaç konak ötede güneş batarken Ayşe radiyallahu anha akik gerdanlığını yere düşürdü. Kaybettiğini fark ettiğinde hava onu göstermeyecek kadar kararmıştı. Onu orada bırakıp gitmek de istemiyordu. Annesi bu gerdanlığı evlendiği gün onun boynuna takmıştı. Ve bu, Ayşe'nin en kıymetli mücevherlerinden biriydi. Konakladıkları yerde su yoktu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada sadece kısa bir mola vermek istemişti. Fakat daha sonra gün ışığıncaya kadar konaklama emri verdi. Plan değişikliğinin sebebi ağızdan ağıza dolaştı ve sadece küçük bir kolye için koskoca ordunun böyle susuz bir yerde konaklamasından çoğu kişi rahatsız oldu. Asap'tan bazıları Ebu Bekir radiyallahu anh'a gidip şikayet ettiler. Ebu Bekir an kızının bu dikkatsizliği nedeniyle utandı ve sinirlendi. Ulaşılabilecek uzaklıkta hiç kuyu yoktu ve adamlar beraberlerinde getirdikleri suyun hepsini harcamışlardı. Sabah namazını kılmak mümkün olmayacaktı. Çünkü abdest alacak suları yoktu. Fakat gecenin geç saatlerinde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teyemmümle ilgili ayetler nazil oldu. Bu olayın toplumun pratik hayatında anlatılmayacak denli önemli bir rolü vardı. Eğer su bulamamışsanız bu durumda temiz bir toprakla teyemmüm edin. Hafifçe yüzlerinize ve ellerinize sürün. Konakladıklarından beri herkesi meşgul eden sıkıntı dolu duygular yok olmuştu. Huseyid şöyle bağırdı. Ey Ebubekir Bekir ailesi, bu bizim üzerimize getirdiğimiz ilk rahmet değil. Gün ışığında bile hala gerdanlık ortalıkta görünmüyordu. Artık bulma ümitleri kaybolmuş ve kolyeyi bulmadan çıkmaya karar vermişlerdi. Yola koyulmak için Ayşe radiyallahu anhanın devesi ayağa kalktığında kolyeyi akşamdan beri orada çökmüş bir halde kalan devenin altında gördüler. Bir sonraki kamp yerleri uzun, kumlu bir arazi olan güzel bir vadi idi. Her zamanki gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki çadırı diğerlerinden biraz uzağa kurulmuştu. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olma sırası Ayşe'deydi. Hazreti Ayşe, daha sonraki yıllarda bir yarış yapmayı nasıl teklif ettiğini anlatırdı. "Cübbemin eteklerini topladım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynısını yaptı. Yarışa başladık, yarışı o kazandı. Bu bir önceki sefer beni yendiğin yarışa karşılık." dedi. Hicretten önce Mekke'de meydana gelen bir olayı kastediyordu. Ayşe radıyallahu anha açıklamak için şunları da ekledi: "Babamın evine gelmişti. Ben elimde bir şey tutuyordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bana getir dedi. Ben vermedim ve ondan kaçtım. O da peşimden kovaladı fakat ben ondan hızlıydım. Ayşe'nin gerdanlığının bağ yeri incelmişti. Medine'ye varmadan birkaç konak önce yine boynundan çözüldü ve düştü. Kolye yola çıkma emri verildikten sonra Ayşe'nin hacet için kamptan ayrıldığı bir sırada düşmüştü. Ayşe kampa döndükten sonra Ümmü Seleme ile birlikte tahtlarının içinde oturdular ve perdeleri kapatıp peçelerini açtılar. İşte o zaman Ayşe radıyallahu anh'a kolyesini kaybettiğini fark etti. Perdenin altından süzülüp kolyesini aramaya gitti. O sırada adamlar develeri hazırlamışlar ve tahtları develerin üstüne yerleştirmişlerdi. Genellikle iki tahtın ağırlıklarının başka başka olduğunu fark edebilirlerdi. Çünkü 30 yaşında bir kadınla 14 yaşındaki zayıf bir kadının ağırlıkları tabii ki aynı olmazdı. Fakat bu kez hafif olan tahtın her zamankinden daha hafif olduğunu fark edemediler ve diğer develerle birlikte yola koyuldular. Ayşe radıyallahu anha bu olayı şöyle anlatıyor: "Kolyemi buldum ve kamp yerine döndüm. Fakat orada bir tek canlı bile kalmamıştı. Bunun üzerine tahtımın bulunduğu yere gidip oturdum." Beni kaybettiklerini anlayıp geri dönmelerini bekliyordum. Orada otururken gözlerim ağırlaştı ve uyuyakaldım. Muattal'ın oğlu Safvan oradan geçtiğinde ben hala orada yatıyordum. Bir sebep yüzünden ordudan geri kalmış ve geceyi kampta geçirmişti. Bize örtünme emri gelmeden önce beni birçok kez görmüştü. Beni orada görünce biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Bu Allah'ın Resulünün hanımı dedi. Safvan'ın bu ayeti okumasıyla Ayşe uyandı ve peçesini yüzüne örttü. Safvan onu devesine bindirdi ve bir sonraki konağa kendisi yürüyerek onu devesinde götürdü. Ordu konak yerine vardığında Ayşe'nin tahtı yere konmuş ve içerden kimse çıkmayınca onun uyuduğunu sanmışlardı konak yerinden ayrılmalarına az bir süre kala onun safvanın devesi üzerinde geldiğini görünce herkesin şaşkınlığı daha da arttı. Bu Medine'yi sarsacak olan bir skandalın başlangıcıydı. Münafıkların dili hemen bu olaya takılmıştı. Fakat o sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha ve ashabın çoğu gelişen bu sorundan habersizdi. Ganimetler her zamanki gibi dağıtıldı. Esirlerden biri yenilen kabilenin başkanı Haris'in kızı Cüveyriye idi. Kendisine yüksek bir fidye ödenmesini isteyen ensardan birinin eline düşmüştü. Cüveyriye peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve kendi adına meseleye el koymasını rica etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Ayşe radıyallahu anhanın odasındaydı ve Cüveyriye'ye kapıyı o açmıştı. Ayşe neler olduğunu daha sonraları şöyle anlattı. O çok güzel ve sevimli bir kadındı. Ona bakan hiçbir erkek kalbini ona kaptırmaktan kendini alıkoyamazdı. Onu kapıda görünce büyük bir kuşkuya kapıldım. Çünkü benim onda gördüğümü Resulullah'ın da göreceğini biliyordum. Resulullah'ın yanına girdi ve ''Ey Allah'ın Resulü, ben kabilesinin reisi olan Haris'in kızı Cüveyriyeyim. Başıma gelenleri biliyorsun. Fidye'm konusunda senin yardımını istemeye geldim.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Bundan daha iyisini ister misin?'' dedi. O da ''Bundan iyisi nedir?'' diye sordu. ''O senin fidyeni ben ödeyeyim, sen de benimle evlen.'' dedi. Cüveyriye radıyallahu anha bu teklifi sevinçle kabul etti. Fakat babası fidye olarak vereceği develerle birlikte geldiğinde henüz nikahları yapılmamıştı. Babasının getirdiği develer söz verdiği sayıda değildi. Çünkü ''O'' Akik Ovası'nda hayvanlara bakmış ve iki tanesini çok beğenip orada bir yere gizlemişti. Geride kalan develeri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirip şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen kızımı esir aldın işte fidyesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakat Akik Ovası'na gizlediğin iki deve nerede dedi ve onların gizlendikleri yeri tüm ayrıntılarıyla anlattı. Bunun üzerine Haris Allah'tan başka ilah olmadığına ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. İki oğlu da Müslüman oldular. Haris diğer iki deveyi de getirip bütün develeri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bıraktı. Daha sonra Cüveyriye de Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu babasından istedi. Babası onu verdi ve ona da bir oda inşa edildi. Beni Mustalik'in artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları olduğu ortaya çıkınca muhacirler ve ensar henüz fidiyeleri ödenmemiş olan esirleri serbest bıraktılar. Yaklaşık yüz aile serbest kaldı. Ayşe radıyallahu anha Cüveyriye'yi kastederek kavmine ondan daha faydalı olan başka kadın bilmiyorum dedi.